Evet Açık Radyo Açık Dergi programını dinliyorsunuz şimdi. Serdar Türkmen'le birlikteyiz. Telefon attığımızda hoş geldin yayına hoş bulduk. Teşekkürler. Selam. Praksis müzik kolektifinden de dememiz şart galiba Serdar için. Ee, bugün çocuklar için doğa ve ekoloji şarkıları albümünü konuşacağız. 15 Nisan'da yayınlanacak bu albüm. Praksis çalıyor çocuklar söylüyor diyorsunuz. Pek çok şarkı var. Para gözler, ölmez ağaç, çekirdeksiz domates, su, sivrisinek, ırmaklar, özgür aksın, kurbağa korosu ve gökyüzü kimin şarkılarının oluşuyor ve albüme ismini veren şarkı bu da Gökyüzü kimin albümü geliyor. Ee, bu üçün üçüncü albümü diyebilir miyiz Praxis Müzik Kolektifinin hazırladığı. Şimdi e, Praxis Müzik Kolektifinin aslında çocuklarla yaptığı bir çalışma olan Şubadap Çocuk çalışmasının üçüncü albümü oluyor. E, Praxis'in tabii e, yetişkinlere dönüştür bir e, repertuarı da var. E, sokaklarda isyan var. Abi bir albümümüz çıkmıştı 2014 yılında. Hı hı. Ama e, Şubadap Çocuk tabii çocukların çok sevdiği ve bizim de böyle e, çok farklı insan gruplarıyla ile... ...bir gelebildiğimiz, çok farklı noktalarda temaslar kurabildiğimiz bir çalışma oldu. Ee, bu üçüncü albüm oluyor. İlk albüm bilmiş çocuğun şarkılarıydı. Ee, orada daha çok e, barış, kardeşlik, e, park hakkı, çocuk hakları ve benzeri konular vardı. İkinci albüm Dino'nun Dino Şarkıları isimli bir albümdü. Orada da evrim konusuna değinmiştik. Evet, evrim Arbüm müfredattan şarkıları... çıkarılıyorsa repertuara girer. Aynen öyle, ben de tam onu söyleyecektim. Evet. Ee, Öyle çıkarmış kalbime de o da epeyce ilginç yerlere gitti. Yani şöyle söyleyeyim. En son öğretmen bu şarkı biliyor musunuz diyor. Çocuk diyor ki biliyoruz. Nereden biliyorsunuz? E, abilerimiz bize verdi diyor. Abi dediği cemaatin e, abi ablalı evlerinden bahsediyor. Hmm. Oralara kadar girebilmiş aydın Bu da... Gerçekten. Oradan çıkan bir albüm böyle bir meseleyle de karşılaştınız. Peki üçüncü albüm biraz daha yiyecek içeceklerle ilgili aslında. Çekirdeksiz Domates GDO'lardan bahsediyorsunuz. Çevre ve yaşam hakkından bahsediyorsunuz. Ee, uzak durduğunuz bir konu değil ama diğer albümlerden ayrılıyor burada. Neden böyle oldu? Yani şimdi tabii biz, e, Doğaz Pınar köyünde aslında başlayan bir maceraydı. Orada ses karşıtı bir... Festival yapıyorlardı. Evet. Boğazpınar köylüleri. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Boğazpınar. Oraya gittik. gittik. Sadece konser vermeye gittik ama e, gün içinde de işte, istemez bulunuyorsun ve çocuklarla e, muhabbet sohbet ederken oyun oynarken bir şarkı politik çıktı. Ondan sonra çocukların sözleriyle ses yapma boşuna, yıkacağız başına diye çok etkili e, olan bir şarkı üretmiş olduk birlikte. Evet sonra şarkı o şarkıyla var. yargılandınız hatta. Evet, evet. Şarkı, şarkı yargılandı filan. Evet. Hatta şöyle anlatıyorlar bize Tarsu'daki arkadaşlar. Hani böyle bir e, boş zaman olur da öğretmen, çocuğa derken çocuğun şarkı söyle tahtada der. Çocuk da normalde okul şarkıda söylerken bizim çocuklar kalkıp ses yapma boşuna söylüyorlarmış okulda. Hmm. O boş zaman etkinliklerinde. Ee, e tabi bu, bunun iktidarın, iktidar korkutması aslında bizim biraz ufkumuzu açtı açıkçası. Evet. Hmm başlayan bir süreçti daha sonra bucağı halkı gibi çocuklarıyla işte bilmiş çocuk şarkılarını kaydettik ve bu alandaki eksikliği orada farkına vardık yani hep hala Ilgaz, anadolu, sen Yüceği bir dağısın düzeyinde aslında çocuk şarkıları halen hı hı. hem buraya bir güncel çocuk dilini içeren hem de çocukların güzel sound ihtiyacını karşılama isteğinde olan şarkılar yapmak gerektiğini düşündük çünkü artık o işte TRT'nin koro şeklinde söylenen şarkılar dönemini çocuklara hitap etmiyor estetik olarak. Çocuklar rap dinliyorlar. Ne daha başka bir türlerinde şarkılar dinliyorlar. O zaman onlara daha yakın şarkılar üretmeliyiz diye düşündük. O zaman başlayan bir yolculuk sonra bir baktık ki çocuk konserleri yapıyoruz. ...baktık vakitki atölyeler açıyoruz, korolar kuruyoruz. Öyle devam ediyor şu anda. Evet ve tüm çocuklara hakları e, tüm hakları çocuklara ait olacak diyorsunuz. Şu Badak, e, şu çocuğun daha önce yayınladığı albümler gibi. Bu ne demek tam olarak? Yani şimdi e, bizim özellikle klasik olarak eee karşısında durduğumuz şey sponsor kültürü. Hı hı. E, sponsor ve şirketlere bağımlı çalışmalar yapmak kültürü aslında. Şimdi e, bütün albümlere bakıyoruz yayın hakları şirketlere ait işte onun ismi de copyright telif hakları terminolojisinde öyle geçiyor bizimkisi copyleft yani bütün hakları dinleyenlere aittir e, kamuya aittir aslında ama biz tabi bunları e, oyunları yarım kalmış çocuklara ithaf ederek ama bütün çocuklara armağan ederek e, çıkartıyoruz dolayısıyla e, bütün herkes burada gönüllü çalışıyor herhangi bir e, parasal ilişki dönmüyor Hı hı. Ve ortaya çıkan ürüne de şöyle bakıyoruz aslında Bütün toplumun ortak ihtiyacı Biz sadece besteleye Belki kayıt Belki düzenleyemeyiz Ama hepimizin ortak bir albümü hı hı. Hepimizin ortak albümü, albümü Böyle olunca da Halk sponsorluğu diye bir kavram üzerine duruyor evet, Sizin çok. kullandığınız yani bir, bir kavram bu Hemen çağrı yapıyoruz hı hı. Diyoruz ki hepimizin albümü Yani ciddiğinizde ne kadar varsa bize verebileceğiniz Aktarın Biz bunların hepsini e, Album için kullanacağız ve daha sonra bu albümlerde yoksul mahalleler başta olmak üzere birçok çok yerde çocuklara dağıtacağız bu CD'leri diyoruz. Öyle yapıyoruz bu kadar yapabildik. Evet şimdiye kadar 100.000 bin çocuğa ulaştı bu şarkılar gibi de bir tespitiniz var. Aynı zamanda albümün Alpin tepedeki ve Diyarbakır Sur'daki çocuklar başta olmak üzere tüm dünya çocuklarına e, bir armağan olduğunu da vurguluyorsunuz. Size yaptığınız açıklamada. E, bu kadar çok çocuğa erişmişken nasıl tepkiler aldınız? Aslında bize de çok az geliyor seçil böyle. Şimdi geçen de bir istatistik geldi. Hı hı. Türkiye'de 5 milyon tane ilkokul çocuğu var. Yani şöyle düşün vergi idaresi çocuk şarkıları adını çıkarıyor. Hı hı. Yani vergilerimizi verelim falan vatanımız sağ olsun gibi şeyler kendi ideolojisini üretmek için. Böyle bir reklamonya aracı kullanıyor ve 100 bin tane bastırıyor bir seferde. Biz yani bin, 16 bin basar birmişiz de lazım <gülüyor> ama internet istikamalar e üzerinden yüzmeye ulaş işleme şey yapıyoruz öngörüyoruz hı hı. Ee, aslında çok az bir sayı ...5 milyon içerisinde yüz milyon ise çok düşük bir sayı bunu aslında daha artımanın yollarına bakıyoruz hı hı. ama genel olarak bu e, ulaştığımız havuz içerisinden aldığımız geri dönüşler genel olarak e, çok farklı bir şey oldu müzik oldu ...öğreniyor çocuklardan. Çocukların çok sevdiğini... ...çok fazla resim veriyor mesela bize... ...falanca şarkını resmini yaptım... Hmm. ...ya da çok sevdiği video geliyor... ...çok küçük yaştaki çocuklar dahil olmak üzere... ...yani normalde bizim elektriklerimiz... ...ilkokul çağındaki çocuklar ama... ...üç yaşındaki, dört yaşındaki çocuklardan da... ...çok fazla şey alıyoruz böyle... Ee, bir geri dönüş alıyoruz işte. Yarım yamalaksın diye söyleyemiyor gibi şeyler alıyoruz. Evet. Peki şeyi sormak istiyorum. Bu şarkıları kimler yazıyor? Siz bir müzik kolektifisiniz öyle mi çıkıyor? Yoksa çocuklardan da e, ilham alıyor musunuz mu denir? Yoksa onlar da destekte bulunuyorlar mı size? Şimdi çocuk şarkılarında biz aslında praksis müzik kolektifinden de daha geniş bir ekiple çalışıyoruz. Tiyatrocular var içinde. Reparik şey, öğretmenleri var. İlkokul öğretmenleri var. Böyle bir havuz içerisinde tartışma üzerinden çekilendiriyoruz özellikle şarkı sözler çok dikkat etmeye çalışıyoruz. İstikrarın ee, hemen hemen hepsi bize ait ama e, sözlerde bir çeşitlilik var. Fark farklı insanlar yazıyor. Bazen işte bomba yapan bay bilgin gibi, senor sezer gibi şairlerden alıyoruz, çocuk şiirlerden şairlerden alıyoruz. Ama genelde biz e, tematik yazmaya çalışıyoruz. Tabii sonradan çocuklara bunu ulaştırıp bir süzgecinden geçiyor onları. Yani bu, burası zayıfsız. ...burası işte böyle mi olsa acaba gibi bütün önerilerde... ...çocuklarla beraber şekilleniyor. Hı hı. Çocukların türklerinden geçiyor yani. Peki... E, ...Şubadap çocuk... E, ...çocuğun içine katılmak isteyen... ...ya da e, bir şekilde iletişime geçmek isteyen... ...herkese açık mıdır ki İzmir merkezi diyebiliyorum... ...ben yanılıyor muyum? Evet İzmir, İzmir merkezindeyiz şu anda. Yani Şubadap çocuk... aslında bir tarz yapmaya çalışıyor. Yani bizi eklemekten ziyade... bulundukları yerlerde... E, bu şarkıları yaygınlaştırabilirler, ister kendileri yeni şarkılar üretebilirler. Ee, bu tarzın yaygınlaşması istiyoruz. Yoksa Şubadap Çocuk gibi bir şeyin hmm. e, çok büyümesi ya da işte her yerde Şubadap Çocuk şubeleri olsun değil. Hayır e, Her ama her kentte bir e, çocuk şarkıları orkestrası olsun ve e, bu işi gönül veren e, bütün toplumsal mücadelelerin içerisinde bu çocuk çalışmalarını var etmeye çalışan çocuk aktarı perspektifi olan İnsanlar oluşsun istiyoruz. Bu e, topluluklar oluşturmaktır. Yani e, katılmak isteyenlerin görevi. Herkes bulunduğu yerde bunu oluştursa sizin için daha e, güzel bir şey olur. Evet. Peki 15 Nisan'da yayınlanacak Gökyüzü kimin? E, nerede yayınlanacak? Nasıl dinleyebileceğiz? Ya da size nasıl ulaşsınlar? Hem destek olmak isteyenler hem dinlemek isteyenler. Evet. E, Birçok temiz e, şubadapçocuk.org Yani Türkçe karakterler olmadan tabii. <gülüyor> şubadapçocuk.org Hı -hı. Ayrıca Facebook'ta Şubadat e, Çocuk isimli sayfamız var. Bunlardan bize ulaşabilirler. Hı -hı. E, böylelikle e, destek olmak isteyenlerin de e, desteğini alabiliriz. E, şarkı yazdım diyenlerin şarkısını değerlendirebiliriz. Ve albümde yine hem web sitesinden hem e, sosyal medya kanalları üzerinden yaygınlaştıracağız. E, Açık radyo başta olmak üzere radyolara da ulaştıracağız. E, onlar da, dedikleri zaman yaygınlaştıracağız. Ee, peki o zaman bitireceğiz Eklemek istediğin bir şey yoksa senin Bir parçayla bitireceğiz hatta Olur ee, Ben de şunu anlatmak istiyorum aslında ee, Çekirdeksiz domatesle ilgili bir öykü Anlatmak istiyorum hı hı. Ee, Şarkıyı konserlerimizi çalmaya başladık Şimdi tabi nasıl bir etkisi olduğunu Örken çalışıyoruz sürekli Kendimizi deniyoruz yani konserlerde Çekirdeksiz domates domates çekirdeklerini arıyor yani geride oğlu bir domates hmm. Çekirdeklerinin peşine düşmüş İşte bir incire gidiyor bir şeftaliye gidiyor Onlara soruyor kendi çekirdeğini Onlar da diyor ki yani biz nereden bilelim e, Diyorlar çekirdek e, şey, Domates çekirdeklerini bulamıyor hmm. e, Konserde çocuklara e Sorduk sizce sorun ne olmuş olabilir diye Bir, bir tanesi Pamak kaldırdı ve şunu söyledi Daha sonra domates insanla Karşılaşır ve insana der ki Evet senin çekirdeklerin bende Çünkü ben senin genetini değiştirdim Hmm. E, bu mesela bizi etkiledi e, Yani şu anlamda etkiledi Demek ki biz bazen böyle hani, ya Bu şarkı çocuklara değmez mi değer mi diye düşündüğümüz Arada kaldığımız şeyler oluyor ama hmm. e, Çocukların bir kısmı gerçekten çok hızlı Algılıyor ve çok hızlı e, Kavruyor ve akşamlarına çok hızlı Aslında O anlamda e, birazcık bize moral veren Doğru bir noktada olduğumuzu hissettiren bir şey oldu Çocuklarım bu kadar bende. Evet. Ee, peki ilk konseriniz ne zaman olacak? O belli mi en azından? Onu da sormuş olalım. Belki çocuklarını getirmek isteyen dinleyicilerimiz alır. Ee, aslında çok çok sayıda konserimiz var. Yani 16'sında e, konakta, 17'sinde e, yine 16'sında hem konakta hem Narlıdere'de. 17'sinde yine konakta 23 Nisan, 22 Nisan, 21 Nisan. E, Facebook sayfamızdan takip edebilirlerse hı hı. E, orada hem saat yeri de ayrıntılı olarak yazıyor. Her bulabiliriz. Çocuklar hepsi ücretsiz olan konserlere kafamı Evet. Çok teşekkür ederiz Serdar Türkmen. Ben teşekkür ederim. Ben Yine teşekkür ederim. görüşmek üzere. Başarılar değil o de. albümünüzde. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Çekirdeksiz domates düşmüş yollara çekirdeklerini tek, tek bulmaya çekirdeksiz domates Çekirdeklerini tek tek bulmaya Yolda inciri görmüş gitmiş onun yanına nerede çekirdeklerim sende mi ki acaba? İncir bunlar çok gülmüş <gülüyor> <gülüyor> Ya ne işin var senin çekirdeklerin bende? Domates bunu duyunca çok üzülmüş ama yine de yoluna devam etmiş Çekirdeksiz domates Düşmüş yollara Çekirdekli Ne işi var senin çekirdeklerinin bende? Domates bunu duyunca çok üzülmüş, çok üzülmüş ama yoluna devam etmiş. Çekirdeksiz domates düşmüş yollara, çekirdeklerini tek tek bulmaya. Çekirdeksiz domates düşmüş yollara, çekirdeklerini... Çekirdeklerim Sen de mi ki acaba Şeftali buna çok gülmüş <gülüyor> Ya ne işi var senin çekirdeklerinin bende Domates buna çok üzülmüş Ama yoluna devam etmiş Çekirdeksiz domates Düşmüş yollara Çekirdeklerim